94.9 Açık Radyo'da kamusla güreş başladı. Ben Didem Gürzap. Ben Kerem Doğan. Efendim mesleklere devam edelim. Ee, bugünkü destekçimiz daha önce de destekçimiz olan sevgili Senem Akçay. Sağolsun Sağ annefendi. Olsun. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Teşekkür Çok ediyoruz. Çok salih hanımefendi, <gülüyor> hanımefendi. Çok da sevgili. Evet. <gülüyor> Pekala. Efendim, e, biz e, meslekleri yapıyoruz bu yayın döneminde. Evet. E, biraz şaşırtıcı bir mesleğe geçtik bugün. Allah Allah. Bugün. Evet. Neymiş bu? Ben bilmiyorum. <gülüyor> palyaço, <gülüyor> seni palyaço. Evet. Sağ ol, eksik. Evet. atlat. Küçük çocuklar palyaço diyorlar. Evet, diyorlar. diyorlar. Dilleri dönüyor. Ben büyükte çok. de duydum ne yalan söyleyeyim. Duydun ama, mu canım benim? Ya yazan da vardır diye iyice pislik. Atayım. Daha sempatik olmuş bence <gülüyor> Olabilir. Efendim şimdi palyaço sözcüğü, e, soytarı, hokkabaz, maskara, hatta pandomimci sözcükleriyle bazen bir arada. ...kullanılan, bazen iç içe geçen... ...ama tam anlamıyla eş anlamlı olmayan... ...bir sözcükte. E, hatta geçmiş... E, ...yüzyıllardaki... E, ...soytarının sonra... palyaço e, haline dönüştüğü... ...de söylenebilir. Hmm. Bazı bakış açıları... ...göz önünde bulundurulduğunda. E, tabii niye... ...insanları güldürmek için böyle... E, ...aşırı giyinmiş, aşırı boyanmış... ...biri var. Bu ayrı bir... Konuşma konusu olabilir. Yani abartı da hani insanların e, sevdiği bir şey. E, evet yani güldüğü bir şey bazen. Kimi insanlar yani tanık içerisinde diyebiliriz. Yani. Evet. Vardığımız sözcüklerden biri de abartı olmuştu aslında. Evet. Ee, evet, e, grotesk ve burlesk sözcüklerine de e, vardık. Palyaço ile ilgili bir şeyleri araştırırken bazen hmm. güldürmelerindeki e, abartılı unsurlar olsun ya da kılık kıyafetle ilgili bazı unsurlar olsun bu sözcüklere bizi götürdü. Tabii e, sirklerdeki palyaço ile artık palyaçonun kullanılışı arasında da biraz inanılmaz farklar Fark var. var. Işte. Yani işte çocuk duygusunun sömülmesi anlamda AVM'lerde sık sık karşımıza çıkıyorlar. Evet. İşte atıyorum bir oyuncak mağazası, mağazası. açılıyor. Bir hamburgerci <gülüyor> mesela var açılıyor vesaire. Ee, Hemen bir animasyon firması gençten de çok da işi de bilmeyen çocuklardan evet. yakalayıp işte biraz bildiğimiz klasik giydiriyorlar. E, giydiriyorlar. E, oluyor sana bali açıyor. Ee, Abartılı bir peruk, e, renkli bir burun. bazen çok kötü oluyorlar. Hakikaten kılık kıyafet bile tam olarak. Olmalı. Olmuyor. Evet. Üstünden dökülüyor. Ya çok bol geliyor, ya çok dar. Kumaşı çok kötü. Evet. Çok haklısın. <gülüyor> Oysa aslında palyaço estetiği denebilecek bir şey var bence. Hı -hı. E, hatta resim sanatında da bu çok kullanılıyor. E, hatta terzilikte de e, böyle e, çok sanatsal bir biçimde palyaço'nun kıyafetlerine öykünen Hı -hı. E, bazı dikimler var. Ama dediğin gibi bunlar öyle değil. Bir de bana genellikle e, trajik geliyor. Zaten gülmekle ağlamak, trajediyle komedi sözcükleri bir arada gibi palyaç Evet. Hani, hani bunu hani bizde belki bu hissiyatı uyandıran tarihsel kodlar var belki ama işte e, bende de aynı şey oluyor açıkçası. Çünkü oluyor Çünkü bir abartı bir hal ile birlikte içinde barındırdığı o hüzün e, işte ...hüzünlü halde... ...he bilgimi çekmiştir benim palyaçonun... ...evet benim yani o alışveriş merkezi... ...ya da sokakta karşıma çıkan... ...ki ona palyaço dememek lazım aslında... ...sadece palyaço kıyafeti giydirilmiş... Biri yani. Bir evet. reklam nesnesi. Ama hep onlara da bir böyle bir üzülme hali oluyor bende. O, o çok hmm. sıcakta, o çok soğukta ve e, çok da içten gelmeyen muhtemelen hali hmm. sürdürme. E, bir ben de, yaptım bu arada balyaçı. Bir dönem animasyon evet, filmi. Söylemiştin ya anlatsana. Ee, hani böyle, e, ya aslında çok anlatılası bir şey de değildi. İşte ama hani, hani, hani, evet hani bir dönem işte Nevruz, Nevruz dolayısıyla Bahar Bayramı'nda e, Ankara'da bir ...bir vesileyle işte çocuklar... işte ...bir arada olduk... ...yapmıştım yani diyeyim yani... Hmm. ...ama daha çok ondan öte... No ...Noel Baba hikayem ilginçtir... ...onu anlatayım istersen çok kısaca... Ee, ...şimdi yine bir... ...oyuncak mağazası açılışında... ...Noel Babalık yapmıştım... ...yılbaşı... Encesi, <gülüyor> ya. ...encesinde... Ee, ...arada işte mola... Ver ...veriyordum... ...mola esnasında çocuklar işte... ...tabii hani sakalı falan çıkardığım zaman beni kıyafetlerimden tanıyorlar. Ben de tanınmamak için özellikle de böyle uzun pardesülerle gidiyordum ama işte alttan o kırmızı pantolon... <gülüyor> fark ediliyordu çocuklarla böyle bir bakışıyordu pantolonuma bakıyordu abi bu acayip bir insan kim falan <gülüyor> diye. Ekle. Sonra uyanıyor Bazıları Noel Baba diyorlardı falan. Parde'si Noel evet. Ya da palyaço. <gülüyor> evet. Ya sen bunu söyleyince tam anlamıyla bir kostüm ve üniforması olan bir meslek aslında. Şey palyaço. Hmm. Onsuz olmuyor yani. Ve tabii bir de evet. mask. Tabii, yüz. Elbette. Hatta makyaj bu... bir yandan da. Yani. Makyaj tabii. Yani çok önemli. Eee bu e, korkunç bulunmaları hikayesi var aslında. Sonra sen daha Ama ayrıntılı. Ama Stephen King'le ilgili galiba. Çok... Yo aslında şey tabii İt diye bir, bir romanı filmler, ve hı. filmi var. Ama bir de palyaçoları genelde korkunç bulan insanlar Kork var. O onu, film. evet insanlar var. Sen onu işleyeceksin. Evet. E, o da şöyle açıklanıyor. Ben bir yerde okudum. Senin konunu almış olmayayım. Yo, var mı açıklaması? Benim konum senin konu. İyi, <gülüyor> efendim, bizim, bizim konusu. yukarıımızda <gülüyor> aramızda. Bizim. Biz varız. E, efendim şey e, sonuçta arkasındaki anlaşımlar Anlamı göremediğiniz yüz ve çok abartılı başka bir anlam yedirilmiş makyajla e, onun getirdiği bir rahatsızlıktan e, bahsediliyor. Çünkü insanlar birbirlerini yüzlerinden, mimiklerinden Hı -hı. tanıyorlar, anlıyorlar falan. Burada bir anlayamama durumu var. E, ve anlayamama durumundan kaynaklı da... Böyle bir korku hali de oluşuyor anladığım kadarıyla. Evet. Böyle bir fobik bir durum oluşuyor. Filmlerde bazı filmlerde de şey vardır. E, hatta bu çok meşhur kasa depo per dizisinde de bir bölümünde Banka kullanılmıştı. Banka soygunu. Hmm. yani o çok klişe oldu artık herhalde. Görememek ya. için e, şey e, bir ara bir dizide hmm. kullanılıyordu. Hemen palyaço kıyafetine bürünme falan hikayeleri. Başka ne var? E, palyaço balığı diye bir balık var tabii. Öyle mi? Aa, hmm. Tabii var ya şu turuncu ha, ve doğru, ve Nemo. Doğru doğru Nemo. Nemo. O da yine o abartılı renkler. Hmm, güzeldir denir. ama ya böyle. Ben de çok hoş, severim. Hoş. Çok severim. Efendim e, şey İngilizce'de clown sözcüğü aynı zamanda aptalca sersemce hareket etmek anlamına da geliyor. Hmm. Bizde de böyle palyaçoluk etme falan, hokkabazlık evet, etme denir değil mi? Hı -hı. Evet artık... Sözlükler Üzlüğe geçelim evet etimolojisine biraz bakalım. İsme Sirke olduğunda çok kısa değinmiş bu defa etimoloji sözlüğünde. palyaço İtalyanca'dan geliyor demiş. E, Pagliacci'den e, panayır sirk gibi yerlerde güldürücü oyunlar gösteren değişik kılıklı oyuncu. Aynen sözcük birazcık değiştirilerek aynen kullanılıyor Hı. Türkçe'de. E, Nişanyana bir biraz. Liber yayınları yine dediğim gibi tavsiye edelim. İtalyanca Pagliaccio Bostan Korkulu demek. Hmm. Soytarı da demek aynı zamanda. Latince palliatus pelerinli cübbeli. Hmm, hepsi Anlamıyor. uyuyor. Evet, Daha latince, detaylı. Latince pallium eski Roma'da üst giysi Pallium da. Hep giysisiyle ilgili. Evet. De. TDK'de palliaccio isim tabi İtalya'ca pagliaccio'dan geldiği söyleniyor. Genellikle panayır tiyatrolarında sirklerde güldürücü rol oynayan acayip kılıklı oyuncu demişler. Palyaço gibi de biraz önce bahsettiğimiz gibi gülünç olacak derecede acayip kılıklı insanlar için kullanılan bir ibare efendim. Ha, evet, doğru. Hı -hı. makyajda da denir hatta bazen. Palyaçoya dönmüşsün diye. Ben de Flober vardı. Ben galiba. de Flober yerleşik düşünceler sözlüğü ee, şöyle bir ifade. Daha çocukken eklemleri yerinden çıkmıştır. O dönem Fransasında palyaçolar için hmm. e, bir de böyle düşerler, kalkarlar, ellerini, evet, kollarını işte abartılı evet abartılı kullanırlar ondan herhalde diye düşünüyorum. Semboller sözlüğü var. Buyurunuz. Orada işte palyaço simgesel olarak gülmeyi, neşeyi ve yaşamı temsil ediyor. Gülmeyi, neşeyi ve yaşamı. Hmm. yaşamı Olumlu hep. Evet. Ee, bir yandan kırmızı burun sarhoşluğu. İşte aşırılı insan ol, hani hmm. e, e, kızarır hani burnumuz vesaire Doğru. Yani yanaklarımız. Burnumuz Ve yani. deliliği de çağrıştırıyor bir anda. Neyi? Kırmızı burun deliliği. Delilik. Hı -hı. E, ortaçağın diyor soytarılarından cambazlarından kalan bir mirastır diyor kitapta. O çağda soytarılar şatırları dolaşarak derebeylerini eğlendiriyorlar. E, köy meydanlarında durarak halka gösteriler yapıyorlarmış. Hımm palyaço kralın tersi dönük bir görüntüsüdür diyor kaynakta. Bu komik kişilik majestilerinin yerini alarak gücü, zayıflık, sertliği kahkaha olarak yansıtır diyor. Aa, doğru. ibaresi. Edebiyatta yani. da çok vardır. Evet. Biz hani soytarı sözcüğünü seçmediğimiz için o kadar odaklanmadık ama hani Shakespeare'de de Lirin soytarısı vardır ve aslında bir sürü doğruyu o söyler. Hı -hı. Sanırım Fırtınada da öyle bir karakter vardı. Ee, bir de şey gene biz bir operadan aslında bir araya çalacağız birazdan. Klasik müzik sever dinleyicilerimiz hemen tahmin etmişlerdir. Fakat bir de soy tarı bir kahraman Rigoletto vardır. Hmm. Ee, dediğim gibi ben de hep böyle bir gülmeden ziyade e, acı ve trajediyle ilgili bir şeyler çağrıştırıyor. Her ikisi de. E, madem parçaya, bahsettiğin parça, parçaya girelim istersen. Efendim Ruggiero Leon Cavaldo'nun e, çok meşhur, benim de çok sevdiğim operası İpagliacci'den Vestila Gubba'yı dinliyoruz e, ve e, yorumunu da Jonas Kaufmann yapıyor. Yonas Kafman'dan dinledik. Ee, yakışıklı bir e, abimiz mi? dermişim. Evet, genelki böyle bir tombalak e, tenorlardan gibi değil yani. <gülüyor> Evet merak, efendim, edenler merak edenler bakabilirler. bakabilirler evet. Ee, evet. Şarkımızı da paylaşıyoruz bu arada değil mi? Twitter'da sonradan. Evet evet son zamanlarda onu da paylaşmaya başladık. Efendim benim elimde e, kabalcıdan basılmış Michael Enden'in e, bitmeyen öykü, fantazya sözlüğü var. E, aslında Michael Enden'in e, bitmeyecek öykü kitabı dan yola çıkarak e, roman ve Patrick Hook e, fantazi sözlüğünü oluşturmuşlar bir kitaptan yola çıkarak hmm. e, bu kitapta yani asıl bitmeyecek öyküde e, Palyaço Pervaneler diye bir yaratıklar var benim şey ilgimi çekti şimdi aslında e, korkunç bir yazgısı olan e, Akaryeler, yanlış telaffuz etmiyorsam, e, bunların hikayesini dinleyip üzülen e, Bastian, e, onları böyle üzülmeye de yazgılı gibiler bunlar. Hmm. Yazgıların değiştirici bir şey yapıyor ve onları palyaço pervanelere çeviriyor. Hatta adları da e, şlamüflar oluyor. Gene yanlış telaffuz etmiyorsam. Şimdi bunların görselleri özellikle palyaço görseliyle çok uyum içinde. Dediğim gibi ben bu palyaço estetiğini de beğeniyorum iyi yapıldığı zaman. Her zaman gülen neşe içinde pervaneler olarak bahsediliyor bunlardan. Ee, sırtlarında rengarenk kanatları var. Hatta bazen bu kanatlarında yamalar falan var. Çünkü palyaço hmm. giysisinde de bazen böyle kullanılır ya yamalar. Üstlerinde kareli, çizgili, iri puanlı e, kıyafetler var. Hatta pılı pırtı denebilecek çeşitli kıyafetler. Ee, genellikle kendi üstlerine olmayacak kadar dar ya da bol ama bu senin e, alışveriş merkezlerindekiler gibi değil anladığım kadarıyla. Çünkü aslında palyaço kıyafeti de ben genelde bollarına alışığım. Ama bir şık bir Belli tipler oldu. var onlardan biraz bahsedeceğim biraz. evet birazdan. ya ilginç onlar ben bilmiyordum onları. Şöyle demiş hiçbiri ötekine benzemez yuvarlak ya da e, çok şiş ya da sipsivri gülünç burunları vardır. Abartılı büyüklükte bir ağızları e, kafalarında ya küçücük külahlar ya silindir şapkalar ya böyle üç tel kırmızı saç ya da peruklar bulunur. Hı hı. Ee, direkt bizim insanlarda alıştığımız görüntüyü bu pervanelere vermiş ve en temel özellikleri de muziplik yapmaları sürekli. Saçma sapan ve çetrefil bir dil kullanmaları bazen öyle konuşmaları da yani çok düzgün ve belli bir mantık sırasında olmuyor ya komiyi yaratan şey o da oluyor. Böyle yani. Ben de biraz işte modern palyaço talih diyebileceğim birkaç bilgi var, internetten baktım. Ee, 1778'de İngiltere'de doğmuş bir Joseph Grimaldi diye bir modern palyaço'nun babası diyebileceğimiz ee, aynı zamanda mim sanatçısı, akrobat ve sihirbaz olan Birisi var, Joseph Grimaldi. İşte bak, eskiden hepsi bir arada hikayesi. Nereye evet. geliyoruz? E, burada en temel kısım Grimaldi'nin beyaz yüz boyasını hani bulması. Ha, onu e, bulmuş. Evet, işte çok büyük numaralı ayakkabıları giymesi. O yüzden modern palyaçoluğun babası deniliyor. Ha, resmini e, paylaşacağım. Her yıl e, Şubat ayının ilk pazar günü Londra'da anma günü varmış Grimaldi ile ilgili olarak. Hı. Ee, yine internetten bilgiler şöyle biraz önce sözünü de keser gibi oldum. Ee, tip tip palyaço var işte bu white face dediğimiz Grimaldi geleneğine yakın olan. Hmm. E, palyaço tipi işte bildik bilindik olan işte kostümü ve makyajıyla beyaz e, işte bir yüz basıyla çok büyük numaralı ayakkabısıyla August diye bir palyaço tipi var. Bu da yine 1865 yılında e, Fransız palyaço doğmuş olan August diye bir Fransız palyaço var. Oradan geliyor. Burada daha da abartılı kostüm, makyaj hatta biraz daha görü, aptal diyebileceğimiz hmm. bir... bir ha, bu kulağındaki e, gibi hani sersemlik, aptallık. Hmm. Bir de Hobo Tramp diye bir palyaço tipi var. Bu daha çok serseri e, avare, baldırı çıplak. İşte bu senin bahsettiğin yamalar belki. Hmm. E, Charlie Chaplin'i işte kazandırmış diyor bazı e, kaynaklar e, bu ibare ama hmm. e, Amerikalı bir oyuncu var aynı zamanda Emmett Kelly diye. Kederli, işte serseri maddi çıkarlara değer vermeyen bu eee palyaço tipini yani Hobo Trump palyaço hmm. tipini yansıtan, canlandıran tiplerden biri sayesinde. Aynı Adlarını zamanda hatta yazalım Twitter'a ha, yazacağım. İlginç, ben de şey mecbur tutmak gibi. Ben mi geçeyim? Hı hı. Efendim e, bu Oscar Wilde ve Bernard Shaw'la ilgili Remzi Kitabı'nın bastığı kitaplar çok yardımcı oluyor. Her kelime var neredeyse kitapta. E, Şakir Eczacıbaşı zamanında düzenlemiş kitapları. E, Oscar ile ilgili olan tutkular, acılar, gülümseyen değişlerde Wilde e, aslında kendi başına gelen trajediden bahsederken hem soytarı hem maskara hem palyaço ifade kullanıyor. Hı hı. E, malumunuz eşcinselliğinden ötürü ciddi suçlamalar gördü ve hapiste de yattı. Onun üzerine yaptığı bir konuşma. Trajedimle ilgili her şey acıklı, itici, iğrenç ve biçimsiz. Cezaevi giysilerimiz bizi bir soytarıya çeviriyor. Kaderin maskaralarıyız biz. Kalpleri kırılmış palyaçolarız. İnsanları hmm. güldürmek için tasarlanmışız sanki. Hmm. Ee, burada söylediği her şey bir yandan palyaço da örtüşen, o trajik yanı ile örtüşen şeyler aslında. Ee, devam ediyoruz. Ee, Wild ve Show'un yaşam öykülerini yazmış olan e, Heskett Pearson'a e, Show bir konuşmasında şöyle demiş. E, basın bizi şakaya alıyordu. O komik Oscar, ben palyaço şovdum onlar için demiş. Ee, yani konuşan şov ama Wild'ın kitabında geçiyor. Her ikisinden de bahsediyor. Ee, bu el alemin maskarası olma işi var burada herhalde. Ben gene burada kişisel bir şeye geçebilirim. Şimdi benim ailemde tiyatrocular var. Ee, aklıma hep şey geliyor. Ee, babaannem ee, böyle çok tutucu da değildi ama tabii ki çok eski dönemin insanı yani. Ee, babaannem e, amcamın tiyatrocu olacağını e, öğrenince zaten aileden de gizli olarak bir takım adımlar atılıyor falan. El alemin maskarası mı olacaksın demiş. Hep ona anlatırlardı. Ee, bir şekilde... Vardır vardır. Oyuncu olmak. O, evet. Oyuncu e, şarkıcı değil mi? <gülüyor> zaten hani... Bugün komedyene gelen evrenin içinde de bu sözcükler bir yerde var yani. Devam ediyoruz. Şimdi gene Eczacıbaşı'nın düzenlediği Remzi Kitabevi'nden Evi'nden Bernard Shaw Gülen Düşünceler. Ee, sen çok sevdim bu Bülent düşünce raktemi. Ya çok sevdim. Bunu bulana kadar da bayağı uğraşmıştım. Artık baskısı yok nedense. Tabii yoktur. Kapağına baktım da bayağı eski benim. Olsa iyi olur. Bayağı bayağı arandım. Sonra çok sevdiğim bir e, Onur Sahaf vardır. Barış Bey dinliyorlarsa sevgilerimi yolluyorum. O buldu bana. Londra evet. Müziği eserinde şöyle demiş. Bayalık bir yazarın tüm araçlar arasında en gerekli olanları da en gerekli olanlarından biridir bazen. Çünkü e, Sirk'in en ilginç kişisi bazen de palyaçodur demiş. Burada aslında hani o bayağı ve bazen abartılı bir şey yapma haliyle palyaçoyu birleştirmiş. E, ve Şova 1926'da şövalyelik unvanı verilmesi e, önerilmiş. Bunun üzerine de şey demiş... ''Belki Aristofanes gibi sonsuza dek unutulmaz e, ve Shakespeare ya da Molière gibi biri olacağım. Belki de daha bu yüzyıl bitmeden adı anımsıyanmayan bir palyaço olurum.'' demiş. Hmm. Bu böyle sanatçı olmak, güldürmek ya da ironik olmak, komik olmayı palyaço olmayla özdeşleştirme hali var. Evet. Onu da şov da yapmış aynı zamanda. Bir internet sitesi var bu bahsettiğimiz fobilerin. <gülüyor> Aa evet. Palyaço korkusu. Birleşmişler arkadaşlar. I Hate Clowns diye bir internet sitesi var. Ta 96 yılından beri var bu site. Anti palyaço web sitesi. Anti palyaço. <gülüyor> Öyle tanımlamışlar kendilerini. Hatta işi o kadar ileriye götürmüşler ki işte e, tişörtler, anahtarlıklar falan satıyorlar. Hmm. Aynı zamanda oyunlar var. İşte palyaçoyu tokatla gibi parlı açıyı vur gibi o o derece nefret o, evet, büyük oranda var <gülüyor> Evet. isteyenler bakabilirler. Çok ilgimi çekti. Efendim program biterken ben de hızlıca <gülüyor> e, sanat içerisindeki birkaç palyaçodan bahsedeyim. Fellini'nin önemli bir filmi var. Palyaçolar diye. Bütünüyle hmm. palyaçolar üzerine kurulu aslında. Tavsiye de ederiz. Henrik Bölün Palyaço diye bir kitabı var. Hmm. E, resim sanatında çok kullanılıyor demiştik. E, bazı örnekleri kullanacağız. Bir Robert ovun var. Palyaço ressamı olarak biliniyor. E, Bernard Büfen palyaçolarla ilgili çok güzel bazı tabloları var. E, keza Edward Hopper'ın da şaşırtıcı bir palyaçonun e, insanların arasında karıştığı bir tablosu var. Hmm, Yayınları seversin. Evet, severim. Seversin değil mi? Ben de çok severim. Efendim biz Senem Akçay'a tekrar teşekkür ederek palyaço programını bitirelim efendim. Bitirelim. İyi haftalar dileyelim. İyi haftalar. Hoşça kalın.